Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali et Tevbe Suresi 55-129. Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 55. Ayet Resulüm artık onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Ancak Allah dünya hayatında onlara bunlarla azap etmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını diler. 56. ayet Münafıklar kendilerinin hakikaten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar çok korkak bir topluluktur. 57. ayet Eğer sizden kaçıp sığınacak bir yer yahut mağaralar veya girecek bir yer bulsalardı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 Acıklı bir azap vardır. 62. ayet. O münafıklar söze Müslüman gözükenler sizi hoşnut etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer onlar müminseler Allah ve Resulünü hoşnut etmeleri daha doğrudur. 63. ayet. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki kim Allah'a ve Resulünün emirlerine muhalefet eder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 Alay ede durun. Allah, içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. 65. Ayet Şayet onlara Tebük'e giderken alay etmelerinin sebebini sorarsan, andolsun ki biz ancak vakit geçsin diye lafa dalmış şakalaşıyorduk, derler. Peki De Allah ile onun ayetleriyle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 Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde daimi kalacakları cehennem ateşini vaad etti. O, onlara yeter. Allah, onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onlar için devamlı bir azap vardır. 69. Ayet Ey Müslüman görünen iki yüzlüler!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 Dil ile cihatta bulun. Ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. 74. Ayet Münafıklar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler. Halbuki seni küçümseyerek küfür kelimesini söylediler. Müslümanlıktan sonra kafir oldular ve elde edemedikleri şeye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 ve itaatten yüz çevirdiler. Onlar zaten dönek kimselerdir. 77. Ayet Sonunda ona verdikleri sözlerden, caydıkları ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisine kavuşacakları güne kadar onların kalplerine münafıklığı yerleştirdi. 78. Ayet Münafıklar Allah'ın kendilerinin sırlarını da Müminler aleyhine yaptıkları gizli konuşmaları, fısıltıları da bildiğini ve Allah'ın bütün gayrıları bilinmeyen ve görünmeyenleri çok iyi bilen olduğunu hala bilip anlamadılar mı? 79. ayet. Sadakalar hususunda gönülden bağışta bulunan müminleri çekiştiren ve vermek için güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden o münafıklar var ya, Allah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 onlara alt tarafından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler hazırladı. Bu, en büyük kurtuluş ve saadettir. 101. Ayet Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Ayrıca Medine halkından da münafıklığı huy edinenler vardır. Onları sen bilemezsin. Onlara ancak biz biliriz. Onlara iki defa hem dünyada,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 Allah'ın kabul edeceğini hala bilmediler mi? Gerçekten Allah tövbeyi çokça kabul edendir. Çok merhamet edendir. 105. ayet. Peki ey insanlar, istediğinizi yapın. Çünkü yaptığınızı ileride Allah da, Rasûlü de, müminler de görecektir. Hepiniz görünmeyen ve görüneni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz.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 Ali okuyan Erol Eren